Ya hayırlı ya. Mone <Gülüyor> söylüyorum yeter kopa çene. <Gülüyor> Uyandıktan sonra ne? Günaydın günaydın. Güneşi yüzüne çal, yüzünü yıka. Süperi süzülen ay ne oldu dün gece ne fark eder? Müziğe dal, güzeli kalk, düzene bak 27'ye girmek üzere şah Bunu kanıtlamakta saçlarına düşen her hak Gereksiz acıtasyonun sebebi güce merak Yüce şayas bu güce erişmek üzere kal. Kadınlar gelir geçer üreme kalk Tarafı süper ego türemek üzere süre gelin hep o Üzecek üzülecek üzerine düşen o. problem o ya problem o Güzel haflar güzel bir yüz müzeye koy Öyle bir kadın ki sanki beni düzecek o Kadın yüzünden düzülmek üzülecek ama yine de bu yüzeysellik üstelene simiyor Onu gölgesinden ayırma, narince sığırma Gölderine yansıma, kalbine sığınma İsterim ki bu dünyada bir kez olsun ayılma Her yer bu kimse yok mu yanımda? Yabancı hissettiğim bir evne Sevişip unutulmak herhangi bir yerde Belki bir tavan arası, belki de kilerde Belki de bulursun beni, dilersen ilerde O kana çırpan kelebek O kanat çırptıkça boka basan ben neden hey Her ne sebep moda beni çelmelemek Tutarsa kimyalar, tamamsa peramonlar Ten oyumu ruh ikisi çalarsa telefonlar Ne mutlu ki bu krizi yaşarsan hedef olma ve durum çünkü biriniz başlatın hegemonya Sevgi zegenler ardında parıldar evrenin varoşlarından arsızca Plüton Dönerek senin de farkında Olup içinin bu bir oyun aslında Plüton Geller ardında, parıldar evrenin varoş kadından hırsızca pliton Dünen de farkında olup biçenin bu bir oyun aslında Şarap parmaklarına ey bile Sıvalarıyla sıvansa nafile Melekler at çalsa o söylese nafile En nihayetinde dominant bir pahişe heh, heh. Zor hayatlarımı imza atarım Hiç ihtimal yok değil ve lakin da yakın isyanım atarım Ondan insan israfı yaşarım Karşıma çıktığı an ben oldum israfı kaşarın Şeyhinin sevdiğinde zap Sevgilimse her yılinde zemheri bir aşk Ellerim Şehirde fel fecir'i mal Desen benimle gel gelirdim en tabi Kurbanım öküde de ben x kişi Oysa Dr. J Kıl ve mis dişi Bostamazsan arken hiçbir şey Bir anda yerle bir olur ilişki Aratı araladı halade engelleri Uzay mekiğimin avare yelkenleri Paradoks dünyaları, paralel evrenleri Tüm galaksi sistemleri ve yalnız gezegenlerine Nadide bir parçasın ki farazi sevmem Seni en benzerinde sen eksiksin hamasi benzerlerim Ve yörüngenle dönüp duran azami gerçekleri sev Sen sevgilim Varoşlarından harsızca Plüton dönerek senin de farkında, olup bütünin bu bir oyun aslında. Zevkse geller ardında, parıldar evrenin varoşlarından harsızca Plüton dönerek senin de farkında, olup bütünin bu bir oyun aslında. Plüton.